Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 241. babı olan ilmin üstünlüğü konumuz konuyla ilgili ayetler Taha suresi ayet 114 Ey Rabbim ilmimi arttır de. Ne kadar bilgimiz olursa olsun hiçbir konuda kendimizi yeterli görmeyeceğiz. Daima Rabbimize dua edeceğiz. Ey Rabbimiz anlayışımızı, idrakimizi, ilmimizi arttır diye dua etmemizi tavsiye ediyor Rabbimiz. Bizde bunun gereği olan okuma, öğrenme, araştırma ve düşünme faaliyetlerini bir an bile kesintiye uğratmadan Çalışmamız lazım Yine Zümer suresi ayet 9'da Rabbimiz buyuruyor Ahiret azabının dehşetinden Korkarak ve Rabbinin Rahmetini umarak Gece vakitlerinde namaz için yatağını Terk eden bazen Secde ederek bazen kıyamda Durarak ona iştenlikle ibadet eden kimse Bu özelliklere sahip olmayan insanlarla bir olur mu De ki öyle ya hiç bilenlerle bilmeyenler Allah katında eşit olabilir mi? Ancak akıl ve sağduyu sahipleri bu tavsiyelerden öğüt alırlar. Mücadele suresi ayet 11 Allah içinizden iman edenleri ve kendilerine ilim bahşedilmiş olanları yüce makamlara eriştirecektir. Fatur suresi ayet 28 Allah'ın kulları arasından ancak Kur'an'ın dile getirdiği gerçekleri bilenler ona saygı duyarlar. Konuyla ilgili hadisler, Muaviye radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah kimin hakkında hayır dilemişse ona dini anlama konusunda sağlam bir muhakeme ve derin bir anlayış verir.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 Allah burada biriken su ile insanları faydalandırır. O sudan insanlar hem kendileri içer hem de hayvanlarını ve ekinlerini sularlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki zemini sert ve eğimlidir. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. Yağan yağmurun tek damlasını bile tutmaz. İşte bu misalde anlatılan birinci toprak örneği Allah'ın dinini öğrenip benim aracılığımla gönderilen hidayet ve ilimden faydalanan ikinci toprak örneği onu hem öğrenip hem de başkalarına öğreten ve üçüncü toprak örneği Allah'ın benimle gönderdiği hidayete hiç ilgi göstermeyen onu reddeden kimsenin örneğidir Sehil bin Sad radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam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 Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırın. İslam'ın ilk yıllarında fitne ve fesada sebep olabileceği endişesiyle İsrailoğullarının haberlerinin nakledilmesi ve kitaplarının okunması yasaklanmıştı. Bugün İslam'ın inanç esasları tamamlandığından artık İsrailoğullarının İslam'a aykırı olmayan ibretli kıssalarını da anlatabilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur fakat kim söylemediğim bir sözü bile bile bana isnat ederse Cehennemde gireceği yere şimdiden hazırlansın Bir başka rivayet şöyledir Benim hakkımda yalan söylemek herhangi bir kimse hakkında yalan söylemek gibi değildir Her kim benim hakkımda kasten yalan söylerse Cehennemdeki yerine hazırlansın Yetmişten fazla sahabi tarafından rivayet edilen bu hadise göre Peygamber aleyhisselamın söylemediği yahut ona ait olduğu bilinmeyen bir sözün hadis olarak rivayet edilmesi haramdır. Ve bunu yapanın cezası da cehennemdir. Bunun için muhaddisler bu kılı kırk yararcasına hadis ravilerini tek tek araştırmış ve her birinin güvenirlik, hafıza, dirayet, dindarlık, yaşadığı tarih ve benzeri özelliklerini tespit edip kayıt altına almışlardır. Bu özellikleri bilinmeyen ravileri de ayrıca belirtmişlerdir. İşte bu bilgilere dayanılarak hadislerin sıhhat dereceleri ortaya konulmuştur. Hadis diye dillerde dolaşan her sözü öyle gelişigüzel Resulullah'a nispet etmek doğru değildir. Bu gibi sözler ancak hadis alimlerinin ortaya koydukları ölçülere göre sıhhatleri kaynotlandığı takdirde hadis olarak rivayet edilebilir sıhhatinde şüphe bulunan bir hadisin nakledilmesi mutlaka gerekiyorsa zayıf veya uydurma olduğu da özellikle belirtilmelidir. Uydurma olduğu hususunda hadis alimlerinin ittifak ettikleri bir sözü hadis konusunda uzman olmayan bir alim her nasılsa kitabını almış olabilir. O alimi bundan dolayı yalancılıkla itham etmek ne kadar yalnızsa Onlarca hadis mütehassısının görüşlerini bir tarafa atıp sırf o kitapta geçiyor diye uydurma bir sözü peygambere nispet etmek de o derece yanlıştır. Bununla birlikte hadisin sıhhatini belirlemek için gereken çabayı gösterdiği halde hata veya unutkanlık sonucu sahih olmayan bir hadisi sahih zannederek rivayet eden kişi bundan dolayı günaha girmiş olmaz ve Yalan olduğunu bile bile bunu yaparsa o zaman büyük günah işlemiş olur. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki kim yalan olduğunu düşündüğü bir hadisi benden naklederse o da o hadisi uyduran yalancılardan biridir. Resulullah'a nispet edilen uydurma sözler onu övücü nitelikte olsalar bile hadis diye nakledilmemelidir.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 Müslüman da dürüst insandır. Yalana tevessül edip kendisini ve başkalarını aldatmaz. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek ve yaşamak isteyenler için Allah'ın kitabı ve bu kitabın pratik hayatı yansıtılmasında mükemmel bir örnek ve model olan Peygamber'in sahih hadisleriyle yetinecektir. Peygamber'in sahih hadisleri yeterlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur İnsanları İslam'a ve hayırlı amellere davet eden kimse davetine uyup doğru yola gelenlerin sevabı kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeksizin sevap kazanır Yine Ebu Hureyre radıyallahu ahtan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Ve amel defteri kapanır. Artık oraya hiçbir sevap yazılamaz. Ancak şu üç şey kendisine sevap kazandırmaya devam eder. Sadakayı cariye. Yani insan hayattayken cami, mektep, çeşme, yol, köprü, han, vakıf gibi herkesin faydalanacağı hizmet ve hayır kurumlar oluşturmuş bunların yapımına vesile olmuş veya yapanlara yardım etmişse bu hayırlı kurumlar ayakta kaldığı sürece onun amel defterine devamlı sevap yazılır. 2. Kendisine istifade edilen bir ilim geride bıraktığı ilmi bir eser yetiştirdiği öğrenciler veya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 Enes bin Malik radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İlim tahsil edip İslam'ı öğrenmek için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolunda cihada çıkıp düşmanla göğüs göğüse çarpışan bu malını ve canını feda eden mücahitle aynı konumdadır. Ebu Said el-Huduri radiyallahu Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mü'min cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymaz. Gerçek manada kamil mü'min son nefesini verinceye kadar ilim öğrenmekten, güzel ve hayırlı işler yapmaktan ve sevap kazanmaktan bıkıp usanmaz. Ebu Umame radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a biri İlimde diğeri ibadette kemal mertebesine erişmiş iki kişiden bahsedildi ve hangisinin daha üstün olduğu soruldu bunun üzerine peygamber aleyhisselam alim olan biri kimsenin abid olan birini vaktinin çoğunu ilme ayırarak İslami ilimlerde derinleşen birinin kendini ibadete veren birine üstünlüğü sizin en aşağı derecede olanınıza benim üstünlüğüm gibidir yani peygamberler diğer insanlardan ne kadar üstünse alimler de alim olmayanlardan o kadar üstündürler buyurdu. Sonra sözlerini şöyle tamamladı. Şüphesiz Allah melekleri ve gerek gökte gerek yerde yaşayan varlıklar yuvasındaki karıncaya kadar denizdeki balığa varıncaya kadar insanlara güzel şeyler öğreten kimseler için dua ederler. Şüphesiz Allah, melekleri ve gerek gökte gerek yerde yaşayan varlıklar, yuvasındaki karıncaya kadar, denizdeki balaya varıncaya kadar insanlara güzel şeyler öğreten kimseler için dua ederler. Ebu Derda, Radyallahu Anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kim ilim öğrenme amacıyla bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim yolunda çaba harcayan kimsenin bu yaptığından hoşnut oldukları için onlara kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar sudaki balıklara varıncaya kadar her biri kendi lisanınca alimler için dua ederler. Alimin abidi üstünlüğü dolunay halindeki ayın yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Yıldızın aydınlığı sadece kendisini görmemizi sağlar. Oysa ayın ışığı karanlık gecede dünyayı aydınlatır. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin getirdiği mesajı öğrenmek, öğretmek, bizzat yaşamak ve insanlara tebliğ etmek suretiyle onların üstlendiği görevi devam ettirirler. Bu yüzden müminler onlara itaat etmeli, yüklendikleri görevi yerine getirmelerinde kendilerine yardımcı olmalıdırlar. Şunu iyi bilin ki, Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onların miras bıraktığı tek şey ilimdir. O da Kur'an ve sünnet olarak bütün saflı ve berraklığı ile karşınızda durmaktadır. İşte kim o mirası alırsa ilahi lütuf ve bereketten büyük bir nasip elde etmiş olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bizden bir söz işitip de onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağırsın. Kendisine böyle bir söz ulaştırılan nice insanlar vardır ki onu bizzat işiten kimseden daha iyi, daha doğru anlayabilirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Her kim bildiği bir konuda Kendisine bir şey sorulur da cevap vermeyip hakikati gizlerse mahşer günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Allah rızası için öğrenilmesi gereken tefsir, hadis, fıkıh gibi bir ilmi sadece, para, şöhret, itibar, makam gibi dünyalık şeylere sahip olmak için öğrenirse o kimse mahşer günü cennetin kokusunu bile alamaz. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma diyor ki Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim Allah ilmi insanlardan, Allah ilmi insanların hafızalarından söküp çıkarmak suretiyle değil her devirde yeni alimleri yetiştirmeyen toplumlarda alimleri vefat ettirmek suretiyle alır. Nihayet ortada hiçbir alim kalmayınca insanlar bir kısım cahilleri kendilerini önder edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da Kur'an ve sünnet kaynaklı bir bilgiye dayanmaksızın cevap verirler. Böylece hem kendileri sapıklığa düşerler hem de başkalarını saptırırlar. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.